1767 numaralı konunun devamı: Ey Rabbim, ehli kitabın Senin ayetlerini inkar edip Peygamberini yalanlayan, insanları Senin yolundan alıkoymaya çalışan kafirlerini azaba çarptır. Rabbim, onların kalplerini kötü yola düşmüş, fasayır, kadınların kalpleri gibi kıl. Bundan sonra da uzun uzun dualar ederek şunları söyledi: Burada bazı kimseler vardır ki Allah Teala onların gözleriyle birlikte kalplerini de kör etmiştir. Şöyle ki mesela hac niyetiyle Horasan'dan Mekke'ye gelen bir kişiye önce bir umre yaparak ihramını çıkar, ondan sonra da tekrar hac niyetiyle ihrama gir diyorlar. Allah'a yemin ederim ki bu temettu ancak haccını tamamlamaya imkan bulamayan ya da düşman tarafından Mekke'ye gitmesine izin verilmeyen Müslümanlar için caizdir. Bu sözlerinin arkasından Abdullah bin Zübeyr telbiye getirmeye başladı. Halk da onunla birlikte telbiye getiriyor ve bir yandan da ağlıyorlardı. Ben insanların o günkü kadar ağladıklarını görmedim.